Merhabalar, sudan gelene hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. E, hepimizin bildiği gibi Türkiye kış boyunca doğru düzgün yağış almadı. Son 44 yılın en büyük kuraklığını yaşadığımızı söyledi yetkililer defalarca. Ve ilkbaharın sonlarına doğru bütün ülke sellerle sarsıldı. Ankara'da, Urfa'da, Eskişehir'de, Denizli'de, Muğla'da sokakları nehirlere çeviren sel haberleri geldi. Bursa'da da oldu benzer şeyler. Sonra hatta geçen hafta Denizli'de tekerrür etti. Sel birkaç gündür İstanbul içinde benzer uyarılar yapılıyor. Görünen o ki iklim değişikliğiyle iklim olayları daha da aşırı hale geliyor. Yılın önemli bir bölümünde yağış olmazken olduğunda da böyle erozyona, toprak, can ve mal kaybına neden oluyor. Ve biriktirilemeyen sular bir işe yaramıyor. Kullanılacak su az olunca da Türkiye'de tarım havzalarında yeraltı suyu kullanımı gün geçtikçe artıyor. Özellikle de kurak ve yarı kurak bölgelerde su açığı büyümekte. Dolayısıyla bu açığı kapatmak için yeraltı sularının kullanımı artıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Mardin Kızılık Tepe ovasında tarımsal sulamanın neredeyse tamamı yeraltı sularıyla karşılanıyor. Konya'da da durum benzer şekilde. Bunun sonucunda da yeraltı su seviyeleri hızla düşüyor. Bugün sudan gelen de yeraltı sularının halini konuşacağız. Stüdyoda çok değerli bir dostum Adnan Mirhanoğlu var. Adnan hoş geldin öncelikle. Hoş buldum teşekkürler. Evet Adnan'la biz aslında bir haftayı aşkın bir süredir de birlikteyiz değil mi? Oslo'da bir politik ekoloji konfer konferansına katılmıştık. Biraz ondan da bahsederiz belki Adnan. Şimdi öncelikle sözü sana bırakayım. Yeraltı sularıyla ilgili çalışmalar nasıl başladı? Biraz ondan bahsedebilirsen. Bir de kendini tanıtabilirsen dinleyicilerimize Teşekkürler Akgün evet, Adnan ben Aslında evet bu maceraya başlarken Önce doğduğum yerle Başlamıştım doğduğum yerde Tarımla uğraşan bir ailenin Çocuğu olarak dünyaya geldim ve hı hı. 15 yaşına kadar da Tarımda Tırnak içinde işçi olarak çalıştım evet. Daha sonra da Otodik kimya mühendisliği okudum ama Kimya mühendisliği okuduğum zamanda da Mühendislik yapacağımı ...kendimi mühendis olarak şey yapamadım çünkü... Tahayyül edemedim tahayül yani. Tahayyül edemedim. <gülüyor> senden diyerek. <gülüyor> ve yani çünkü topluma yararlı bir birey olarak... ...ve hem topluma hem de hem insanlık için hem de doğa için... ...daha faydalı işler yapabileceğimi düşündüm. Hmm. Ve yüksek lisansı da Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilimleri ...devam ettim. Çok sevdiğim değerli hocam ve aynı zamanda benim tez danışmanım... ...Profesör Doktor Ali Kerem ile beraber... ...yüksek lisansı yaptım. Ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de selam söyleyeyim Ali Kerem'e. <gülüyor> Evet ve onunla beraber e, Mardin Kız Tepe Ovası'nda 2005-2017 yılları arasında e, bu yüksek lisans çalışmasını yürüttük. Aynı zamanda saha çalışmalarının da olduğu bir çalışmaydı. E, ve yani oral olmama rağmen, orada büyü, doğup büyümeme rağmen çalışma süresince hem ben hem hocam baya baya şaşırdık. Hı. Yani Çünkü elde ettiğimiz, devlet yetkilerinden aldığımız... E, yani ...değerlerle, datalarla... ...saha çalışmasını yürüttükten sonraki... Yani ...çiftçilerle ve diğer yetkililerle konuştuktan sonraki... ...karşılaştırmalarımız... Hmm. ...bizi bayağı e, şaşkına çevirdi. Çünkü muazzam bir şekilde bir yeraltı suyu kullanımı var... ...ve bunun bir kontrol mekanizması yok. Evet. E, Resmi olarak olan yeraltı suyu... ...kuyularıyla resmi olmayan kuyu sayılarını... ...karşılaştırdığın zaman arasında bir beş katlık... ...gibi bir muazzam bir fark var. Yani kaçak kuyuların sayısı beş kat daha mı fazla? Evet, yaklaşık bin, bin tane resmi kuyu var... ...bölgede Kıste Babası'nda ve yaklaşık... E, ...beş bin tane de kaçak kuyu var. Tabii bunu evet, yaklaşık evet. diyoruz... E, ...sayısını biz de bilemiyoruz. Evet, tahmini bir değer yani. Evet. Evet. Şimdi e, sen orada doğdun, büyüdün... E, ...bana anlatmıştın yani... ...konudan bazen kendi aramızda da bahsediyoruz Adnanlı. Bir zamanlar orada akan bir dere vardı diyorsun. Yani o dereden insanlar tarımsal yani tarımsal suyunu oradan alıyorlardı. Şimdi o dere kurudu falan demiştim bana. Birazcık da ondan bahseder misin? Aslında yani çok kısa bir süre içerisinde iklim değişikliğinin etkisini sen yaşadın bizzat. Evet işte 90'ların lar, 90 ortalarında gayet gümbür gümbür akan bir deremiz vardı. Ee, bahsettiğim yer bu arada Akarsu beldesi de bir yer. Hı hı. Ve yaklaşık bin insanın yaşadığı ve herkesin de tarıma direkt tarıma dayalı tarıma tarıma endeksi bir şekilde yaşadığı bir yerdi ve orada e, yüzey sularımız işte bir dere var ve o dereyi paylaştırıp e, insanların kullandığı ve tarım için e, kullandıkları bir dereydi yavaş yavaş o derenin suyu azalmaya başladı tabii bunda da aynı zamanda o derenin altında aslında o dereyi besleyen kaynağın diğer büyük çiftçiler tarafından yeraltı suları kullanılmasının da bir etkisi var. Ee, engebeli bir arazi burası Bir bölge ve e, Onun altında kalan o bölgenin altında kalan yerde Büyük çiftçiler e, Yeraltı suları için kuyu açmaya başladılar ve bizim Sularımız da yavaş yavaş azalmaya Başladı o yüzden ve kurudu Kurumaya başladı o yüzden oradaki çiftçiler de Kendi arasında birleşip maalesef ...yeraltı suyu kuyusu açmak zorunda Onlar kaldılar. Yani aslında bir kısır döngüden bahsediyoruz değil mi Adnan? Yani başka çaresi kalmıyor insanların... ...yeraltı kuyusu açmaya başlıyorlar bu sınav. Evet, yani işte bitirilemeyen bir Anadolu Projesi'nden dolayı... ...insanlar şu anda kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalıyorlar ve... Hı hı. E, GAP'tan bahsediyorsun. Evet, yani. ve hı. o gap, GAP suyunu kullanmadıkları kullanamadıkları sürece de... ...bu şekilde kendi başlarının çaresine bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Aslında burada ilginç olan nokta da şu... Belki oradan bu şekilde de bağlayabiliriz. Yani devletin hem oradaki bir su politikası... ...hem genel Türkiye için de bir su politikası... ...hem de Anadolu bölgesi için... ...kullandığı bir su politikası daha farklı. Çünkü burası politik olarak da hassas bir bölge. Dicle ve Fırat Nehirlerinin' geçtiği bir yer. Ve işte bu Anadolu bölgesi projesi aslında... ...1970'lerin sonuna başlarken... ...sadece amaç bir sulama ve... ...bir elektrik üretimiyle başlamıştı. Ama şu anda ondan sonra... ...bir bölgesel kalkma projesine dönüştü. Ve da. ...oradaki insanların ekonomik olarak aynı zamanda kalkındırmaktı. Ama şu anda baktığımızda aslında Türkiye Devleti oradaki suyu... ...diğer ülkelerle kurduğu ilişkide ve oradaki yerel toplumla kurduğu ilişkide... ...bir güç unsuru olarak kullanıyor evet. suyu. Adeta bir silah gibi kullanıyoruz. Adeta zamanda, evet. Bu, evet. Bu or yaşadığımız Ortadoğu'da zaten su bir silah aracı olarak kullanılıyor. Petrolden bile önemli hale gelen bir şey artık su tabii. Aynen öyle. Ve işte Irak'la ve Suriye'le olan ilişkilerde de çok kritik bir yerde duruyor e, Dicle ve Fırat nehirlerin suyu. Normalde Uluslararası e, konjektüre baktığımızda bunun belli bir standardı var. Ve işte bu nehirlerden akan suyun debisinin 600 metre küp bölü saniye olması gerekiyorken... ...şu anda bazen yüz metreküp küp bölü altına bile düştüğü söyleniyor. Çok büyük bir fark var yani. İzin ee, verilen, üst sınırla verilen arasında çok büyük bir farklılık. Ve aslında Irak hükümeti ve Suriye hükümetleri tabii ikisi de bundan oldukça şikayetçi. Ee, ama hiçbir zaman bu üç ülkeye oturup ortak bir karar alamadılar. Her zaman ikili görüşmeler, ikili... E İkinci partiler bazen İkili anlaşmalar hı hı. üzerine oluyor ama bu anlaşmalar da hiçbir zaman yazıya dökülemediği için veya yazıya dökülen anlaşmalarda hiçbir zaman uygulanmadığı için pratikte ciddi bir sorun yaşanıyor. Şimdi bu, su, bu suyu yüzey sularını bu şekilde devlet Kontrol edebilirken, kontrol etmeye çalışırken tamamen evet. yeraltı sularıyla ilgili herhangi bir bir kontrol mekanizması işlemiyor burada. Aslında bunu da yine aynı zamanda merkezi olarak Türkiye'nin, Türkiye coğrafyasının bu kadar farklı kültür ve farklı dinamiklere sahip olan bir ülkenin her tarafını aynı kural, kanunla yönetmeye kalkışırsanız zaten üstesinden gelemezsiniz. Evet, merkeziyetçi yaklaşım hiçbir zaman bir işe yaramıyor. Daha büyük sorunlar çıkartıyor hatta yani sorunu çözmeyi bırakın. Gerçekten Aynen öyle. Evet. O yüzden bizim orada da çiftçilerle görüşmelerimizde. tabii burada dinamik, bir sürü farklı dinamik var. Sadece artık su, su olmaktan çıkıyor. Ee, i̇nsanların hem devletle hem elektrik dağıtım şirketiyle hem e, bütün her bir şeyle kurduğu ilişkide su temel faktör. Ve su onların hayatını tamamen, hayatın, hayatını tamamen hem değiştirebilecek hem iyi yönde hem de kötü yönde değiştirebilecek bir faktör. Ve bu insanlar... Eğer o sudan bağımsız, eğer o suya ulaşamazlarsa, bu ister yeraltı suyu olsun, ister yüzey suyu olsun orada tarım yapamayacaklar. Ve tarım yapamadıkları zaman da mecburen göç etmek zorunda kalacaklar. Aslında bizim evet. ailenin de bir hayat hikayesi buna benzer. Biz de tarıma bağlı bir aileydik ve yeteri kadar yani tarıma devam edemediğimiz için de İzmir'e göç etmek zorunda kaldık. Evet, gerçekten de hani bir göç hikayesinde arka planı bu dediğin gibi. Şimdi benim de gerçekten şeyde de Oslo'da da bunu çok konuştuk seninle Gerçekten devlet böyle Yüzey sularının hiçbir damlasını Kaybetmemek üzere son derece Vahşi bir politika sürdürürken Parmak kadar dereleri Tabiri caizse HES yaparken işte çok ince Doğru düzgün akmayan sadece mevsimsel Akışı olan yerlerde bile işte baraj kurmaya Çalışırken mesela şeyde Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu Kuyuların denetlemiyor oluşunu nasıl açıklarsın sen? Ya yani Bunun üzerine eminim hani bu aslında bir araştırma konusu başlı evet. başına ama senin e, düşüncelerin nelerdir bu konuyla ilgili merak ediyorum. Şimdi Kizte Babası'na gelmeden önce büyük bir resme bakalım. Türkiye'nin evet, genel aha. yeraltı suyu politikası nasıl işliyor ve yasalara baktığımız zaman aslında hem yeraltı sularını hem yüzey sularını ve genel olarak da doğal kaynakları korumayla ilgili bir sürü yasa var ve... Temel felsefesi şu, devletin, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her yerinde olan bütün doğal kaynaklar devlete, devlete aittir. Kullanım, işletimi ve işte eğer isterlerse de belli bir süre içinde e, şahsi e, kuruluşlara, şirketlere kiralanabilir deniliyor. Yeraltı suları hafızaları için de benzer bir durum söz konusu ve yeraltı sularının korunmasına da baktığımız zaman da bir sürü e, kanun var, bir sürü yönetmelik var ve bütün kontrol mekanizması devlet su işlerine ait gibi gözüküyor. Evet. Ama bunu nasıl kontrol edecek? Bunu nasıl e, bakacak? Ne kadar benim ne kadar suyum kaldı? Ne kadar suyum harcadım ve ne kadar su gerekli bana? Bunun için de 2013 tarihli bir yönetmelik var yeraltı suları ölçüm, ölçüm sistemleri yönetmeli ve bu yönetmelikle de yeraltı sularının çekildiği kuyulara ölçüm sistemleri kurulması zorunlu kılın, kılınmış durumda. Hı. 2014 yılında baktığımız zaman da bu Türkiye geneli yaklaşık 1086 gözlem kuyusu var Türkiye'de. 1086. Evet bunu Türkiye'nin her tarafında farklı farklı havzalarda Hı. görebiliyoruz. Bizim çalışma yaptığımız Mardin Kızıteb da yaklaşık 8 tane gözlem kuyusu var. Ama trajikomik bir şekilde bu gözlem kuyularından işte normalde aylık, haftalık hatta günlük bazda data alınabiliyor olması evet. lazım. Evet. Ve bu data hem o yeraltı suyunun... Ee, ...su seviyesini, su tablası seviyesi nerede, su, suyumuz nerede... ...ne kadar çekiliyor, ne kadar değişiyor, dönüşüyor... ...ve bundan bunun dışında da başka bir sürü sıcaklık parametresi olsun... ...başka başka bir sürü parametre alınması lazım. Ama Kısıtep Ovası'nda şöyle ilginç bir şey olmuş... ...Türkiye'nin tabii diğerlerini nasıl işliyor bilmiyorum... Ee, ...özel bir şirkete ihale verilmiş... ...özel bir hmm. şirket ihalesini kazanmış... ...bu gözlem kuyularını kurmuş... ...ve bir sıkıntı olduğu zaman da derece suçları hiçbir şekilde müdahale edemiyor... Gidip, o şirkete, şey var, gidip yani. o şirkete sonra şirkete arıyorlar. Şirket işte ne zaman tamir ederse ya da ne zaman hmm. e, sorunu çözerse o zaman yine dataya ulaşabiliyorlar. Çünkü yani ben de LSO işleri yetkililerle konuştum ve bana diyorlar ki şu anda sistemimiz de bozuk. Biz özel şirketin sahibine telefonla ulaşmaya çalıştık. O şu anda hmm. gidecek bir daha bakacak çözmeye çalışacak sorunu ondan sonra biz göreceğiz. Yani aslında devletin yapması gereken bir denetleme işini ve kontrol evet. aslında yani denetlemeden öte yeryüzü şey e, yeraltı sularının ne kadar kullanıldığına gösteren işte hangi tablo seviyesi ne düzeyde onu e, bilmesi gerekirken bunu bir özel şirkete devrediyor. Bu e, çok aslında şey de olabilir hani rahatlıkla o özel şirketi. ...yanına alıp... ...hani daha az da gösterebilirsin Böyle yolsuzluklara da neden olabilir gibi geliyor bana. Maalesef öyle bir sıkıntı yani var. az gösterebilir, hem, çok hem gösterebilir. Bölgede, hem bu bölgede hem diğer yerlerde. Yine Konya Obası'na baktığımız zaman da yine... ...kaçak su... Kuyusu çok önemli bir sorun ve yaklaşık yüz bin kuyu var. Bir bölgede bunların sadece 30 bine yakını resmi yaklaşık 100.000 bin kaçak kuyu var Konya Ovası'nda. Çok, çok büyük yani gerçekten çok büyük şeyler. Ve bunu bu şekilde sürdürülebilir, devam ettirmek de imkansıza yakın. Yani biz bir yeraltı suyu kaynağını sürdürülebilir şekilde kullanması bu kaynağın beslenme kapasitesiyle ilgili. O yüzden beslenme kapasitesine bakmamız gerekiyor. Bizim havzalarımızda yeraltı suyu havzalarımızda ne oluyor, ne bitiyor diye baktığımızda... Ve Türkiye'nin farklı yerlerinde aslında risk altında olan yerler var. Bunlar hı hı. mesela Küçük Menderes, Çay, Batı ve Doğu Karadeniz havzaları en riski olan yerler. Neden bunlar riski? Çünkü beslenimiyle yaratı suyu işletme rezervlerinin değerleri birbirine çok yakın bu havzalardan. Ve eğer biz bu şekilde beslen, be, o yaratı suyunun beslendiğinden daha fazla su çekmeye başlarsak o, bu kaynaktan kaynağı yok etmeye. Kurutmuş oluruz. Yok etme noktasına gelecek. Hayır bir de şimdi verdiğin şeyler örnekler çok ilginç çünkü Karadeniz bölgesinden bahsediyorsun. Bizde bunu sanki böyle hep Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesi gibi yerlerin veya işte İç Anadolu Konya havzasında olduğu gibi. O tip yerlerin sorunu diye düşünüyoruz hani kurak yarı kurak yerlerin. Karadeniz'de öyle bir durum bile yok ama o kadar fazla çekiliyor ki demek ki su. ...besleme e, kapasitesinin üzerine beslenme kapasitesinin üzerine çıkıyoruz. Evet bu talep maalesef Türkiye'nin her yerinde artıyor ve biz e, yine başka ilginç bir istatistik OECD üyeleri arasında tarım için de en tarım için en fazla yeraltı suyu kullanan üçüncü ülke konumundayız şu anda Türkiye olarak. E, oran olarak yüzde elliye yakın bir şeydi değil mi? Yüzde altmışdan fazla. Yeraltı, Daha fazla. Amacın da Tarım kalmış. için tarım için kullanılan yeraltı sularının yaklaşık yüzde altmışı. Evet. Yani tarım için kullanılan suyun yüzde altmışı yeraltı sularından. Evet, çok büyük bir oran gerçekten de. Ee, evet aslında bir ara versek sanki böyle müzikle daha iyi olacak gibi. Ee, ama feryalciğimizi bekliyoruz. Belki de devam etmeyiz sonra müzik aramızı veririz. Şimdi şeyi merak ediyorum ben. Ee, bu kadar büyük bir sorun var. Ee, bununla ilgili e, devlet görevlileri hani yapması gereken görevi en azından bir saptama ne kadar ne durumda yeraltı su, sularının seviyesi ne durumda? Bunu yapmıyor. Şeyde e, Kızıltepe'de ne kadar e, mesela su kuyularına baktığımız zaman derinlikleri ne kadar mesela bize bir örnek versen, ne durumdayız yani onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi orada da yine muazzam bir e, işte bilimsel bilginin insanlarla insanlarla paylaşılmasından paylaşilmamasından kaynaklanan bir sıkıntı var. Oradaki çiftçiler ben ne kadar derine inersem o kadar daha çok suya ulaşabilirim. Hı -hı. mantığıyla kuyularını olabildiği kadar derine kazmaya çalışıyorlar. Evet. Yeraltı seviyesi tabii ki kritik bir yerde, şu anda yaklaşık 200 metrelerde ve bu da çok yüksek. Ama kuyu derinliklerine baktığımız zaman 650 metreden daha derin kuyulara şahit olduk. Kuyular 750'den daha fazla. Ve zaten literatüre baktığınız zaman da 750 metre'nin aşağısında su bulmanız imkansız ve yani çiftçiler. Suyu doğru dayan, dayanmış. Evet durumdayım. ve çiftçiler sürekli daha fazla derine gidersen daha fazla suya ulaşırım. garanti olsun. İşte kuyu daha fazla derine açayım mantığıyla yaklaşıp sürekli daha fazla derine gitmeye çalışıyorlar. Ve bu da aynı zamanda çok masraflı bir şey aslında. Ne kadar çok derine giderseniz o kadar da masrafınız da artıyor. Evet. Ve aynı zamanda doğa, doğa, o doğanın doğal döngünün de e, bozuyoruz. Evet. E, o yüzden e, maalesef kız Ovası'nda durum pek içerisli değil. Yani evet. Türkiye'nin farklı yerleri de benzer hikayeler görüyoruz. Konya'da da görüyoruz. durumlar öyle zaten haberimiz geliyor. Ya yani şöyle bir şey var. E, bir yandan da tabii bu kuyuların açılabilmesi ve işte bir yandan da su çekilebilmesi için elektrik gerekiyor. Elektrik masrafları da benim bildiğim son derece yüksek. Yani baktığımız zaman şeye e, insanların ödediği bir çiftçinin bir kuyu için ödediği elektrik miktarı sanırım oldukça e, yüksek olabiliyor değil mi? O da çok önemli bir sorun mesela. Evet, Kızıltepe'deki çiftçilerin ve yine Türkiye'nin farklı bölgelerindeki asla çiftçilerinin bu en büyük sorularından birisi. Kızıltepe Ovası'na baktığımızda yüz e, hektar için, yüz hektarda sulu tarım yapan bir çiftçi hı hı. yaklaşık bir sene boyunca çabalayıp emek koyup ıı, yaklaşık 20 bin lira kar elde, elde edebiliyor. 20 ve, bin lira. Ve bir sene, bir sene içinde Bin sene için. Evet. 100 hektar çok için. Çok. O kadar emeğe korkunç bir düşük miktar. Ve şimdi asıl asıl ıı, yani, trajik olan ve hatta trajik komik olan bir durum gelen elektrik faturasını tahmin et. Tahmin edemiyorum. Ne kadar? Yaklaşık 70 bin lira bir elektrik faturası geliyor bu çiftçiye. yüzde yani %350 <gülüyor> kazandığı evet. paranın %350'si şey olarak. Böyle bir durum. Ve o yüzden o çiftçiler ödeyemiyorlar bu elektrik faturalarını. Şu anda oradaki çiftçilerin bazıları 500 binden daha fazla bir borçlanmaları var. Oradaki yerel dağıtım şirketine. Ve ödeyemedikleri için de oradaki elektrik şirketi tabii bunları dava açmış durumda yapılabilen hmm. şey de bu sefer devlet devletler tarafından devlet tarafından gelen bir destek var tarımsal destek var e, ve buna el konulma durumu var yani her şey birbirine bile bağlı evet. ve her şey birbirine içine girmiş durumda maalesef ve sorun ciddi bir sorun ve sonra da çözüm üretilemiyor şu anda evet yani bu insanların borcu var bir de üzerine yani borç şeyi içerisindeler. E, çıkmazı içerisindeler Evet şimdi e, şarkımızda ara verelim. Şarkının anonsunu sana bırakmak istiyorum. Çünkü bu güzel şarkıyı sen seçtin. Sen e, şey yap istersen. Ne dinleyeceğiz? Evet, ne dinleyeceğiz? Bugün dünya çapında ünlü Kürt müziği sanatçısı Civan Haco'dan bir şarkı dinleyeceğiz ve hem denizin dalgalarından hem pınarın Pınar, Pınar suyundan bahsedecek bize işte Civan bu şarkısında. Şarkının ismi Beh Bpel Nabe. Evet dinliyoruz. Veda Evet önemli bir konuyu konuşuyoruz sudan gelen de bugün yeraltı sularından bahsediyoruz ve bu konunun uzmanı arkadaşım dostum Adnan Mirhanoğlu var Adnan biraz hem genelden bahsetti hem de master tezi olan Mardin Kızıltepe'deki yeraltı sularının durumundan bahsetti Adnan sen doktor öğrencisisin birazcık da oradan ve orada yaptığın projeden de çok azıcık bahseder misin? Evet şu anda Belçika'da Löwün Üniversitesi'nde insan coğrafyası biriminde doktor araştırmacısı olarak çalışıyorum. Ve sağ çalışmamız Türkiye'nin güneybatısında bulunan Sagalossus Antik Kenti. Ve onun yanı başındaki e, yerleşim yerinin e, su, emek ve toprak kullanımı üzerine çalışıyorum. Ne güzel bir konuymuş. Evet. evet yani güzel bir konu, heyecan verici bir konu. Ve biraz da içimi sızlatan bir mevzu şu ki Türkiye'nin güneydoğusu ve güneybatısını karşılaştırdığımızda... ...işte güneybatısında bir antik kent var... ...Belçikalılar 90 yılından beri burada... ...arkeolojik kazı çalışmalarına devam ediyorlar... ...güzel bir şekilde... Hmm. ...ve 90 yılından beri ciddi bir emek var burada... ...bir antik şehri keşfetme ve onun... ...dinamiklerini... E, ...anlama üzerine... ...bir de, de bu benim e, yüksek santerizmi... çalışmam yaptığım yerde bir... ...Hasan Kev diye bir antik kentimiz var bildiğiniz üzere... Evet. ...12 bin yıllık tarihi olan bir yer... ...ve Güneydoğu Anadolu Püresi kapsamında... alan Ilısu Barajı yüzünden maalesef... ...bu antik kent sudar altında kalacak... Evet barajı da hızla devam ediyor. Bitmek üzere zaten. Bitmek üzere evet. ve büyük ihtimalle bu yaz belki de son şansımız olacak. Hasan Hasankeyf'e bir veda e, olacak bizim için. O yüzden dinleyicilerimize de önerim bu, bu sene bir şekilde Hasan e de uğramaları. Evet maalesef. E, ve bu sadece aslında burada da suyun nasıl e, devlet tarafından nasıl bir meta olarak kullanıldığını... ...aslında hiçbir şekilde bir e, oradaki insanların kültürlerini... Ee, ...yaşayışlarını ve bi tarihsel birikimlerini önemsemeyip... ...ben burada nasıl bu barajı yaparım, bu barajla bu suyu nasıl kontrol edelim... ...ve yanı başındaki devletlerle... Devletleri de aynı zamanda nasıl kontrol ederim? Nasıl pazarlık yaparım suyun üzerinden? Üzerinden hareket eden bir proje. Evet. Kesinlikle öyle. Ee, bu işte suyun o, politik ekolojisi aslında. Zaten şimdi konuyu da oraya getirmeye çalışıyordum. Oslo'da bunlardan da bahsettik. Yani bizim de ikimizin de sunumu vardı zaten. Yani Türkiye'deki e, su meselesinden bahsettik. Sen daha tarımsal boyutundan su kullanımını, Ben ise e, kentlerdeki kullanımdan bahsettim. Ee, şimdi böyle aklıma geliyor yani söylemek de istiyorum ee, dinleyicilerimizde hep bu konuları zaten e, aktarıyoruz. Oslo'da musluktan su içebiliyorduk mesela o çok enteresan da bizim için değil mi? Ee, enteresan bir durum vardı. Evet, evet kesinlikle yani bir damacanan olmadığı bir hayat mümkün. Ee, gayet... <gülüyor> Damacanasız kentler falan. Evet bir de e, bizim kaldığımız yer Oslo'nun göbeği sayılırdı. Hemen yandan da bir şey akıyor, işte bir nehir akıyor. O nehrin suyunu insanlar içme suyu olarak kullanıyorlar. Yani böyle enteresan şeyler. Yani çok güzel bir hayat organize etmek mümkün iken biz neler yapıyoruz? Yani Oslo'da veya Norveç'te diyelim yemyeşili yerler gördük işte. Çok iyi bir şekilde su yönetiliyor. Ama bizim ülkemizde neler oluyor? Yani korkunç bir kıyaslama çıkıyor ortaya gerçekten de. Evet. Evet maalesef yani ben de hayranlıkla yani orada beş günümü geçirdim ve şimdi İstanbul gibi keşmekeşi çok yüksek bir yerdeyim. <gülüyor> evet bu arada politik ekoloji konferansı da son derece güzeldi her konudan bahsedildi suyla ilgili evet. de beş altı tane herhalde panel vardı ee, yani orada hani suyun ne kadar önemli olduğunu zaten biliyoruz ama biz bunu bir şekilde hani Türkiye'ye taşımamız gerekiyor bu artık. ...suyun bir e, enerjinin ham maddesi olarak veya işte bir politik silah olarak kullanılması değil... ...bir yaşam kaynağı olarak korunması gerektiğini düşünüyoruz gerçekten. Evet, ve burada da aslında hem biz hem aktivistlere hem de araştırmacılara çok büyük iş düşüyor. Yani evet. bizim araştırmacılar olarak da amacımız sadece uluslararası, makale, uluslararası bir makale yayınlamak değil. Biz orada ürettiğimiz o bilgiyi oradaki insanlar için ve doğa için biz bunu nasıl kullanabiliriz... ...nasıl koruyabiliriz doğayı ve doğayı nasıl koruyabiliriz üzerine... ...kullanmamız gerekiyor. O ürettiğimiz akademik... ...bilgiyi. Yoksa diğer türlü sadece... E, ...akademik makale olarak... ...işte insanların... ...sadece yüzde birinin ulaşabildiği bir makale olarak... Bile değil belki, ...yayınlamanın yani. hiçbir anlamı yok. Evet gerçekten... Hani ...bilimin de, bilimin e, bulduklarının da... ...toplumla ve doğayla... ...buluşması gerekiyor. Öbür türlü gerçekten... ...gidişat iyi değil. E, bakalım... ...yani e, daha böyle temiz... ...su içilebilecek suyun musluklarımızdan aktığı bir ülke istiyoruz ve suyun artık hani böyle az önce dediğimiz gibi bir politik siyah olarak veya enerjinin ham maddesi olarak veya sanayide işte kullanma suyu temizleme suyu olarak değil yaşam kaynağı olarak kullanılmasını istiyoruz diyelim öyle bırakalım bu haftalık bu kadar olsun Adnan'cığım çok teşekkür ediyorum geldiğin için ben teşekkür programımıza ederim programımıza daha nicelerine diyelim evet sudan gelenden bu haftalık bu kadar hoşçakalın Su'dan gelen Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bak bak Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan